Merhaba bugün kafamıza takılan soruların yanıtlarını ararken yaşamından ilham aldığımız başına gelen olaylarda insani duruşuyla karşılaştığı zor meselelerde Kur'an rehberliğinde sunduğu çözümleriyle onu son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı anmaya ve anlamaya çalışacağız. Bilmiyorum. Dilim ne kadar döner bilmiyorum. Kısıtlı kelimelerimle onu ne kadar anlatabilirim ama deneyeceğim. Ahlakı Kur'an olan son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir evlat, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir dost, iyi bir büyük baba, iyi bir komutan. Çağları aşan hayat hikayesiyle örnek insan son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Doğmadan önce babasını henüz 6 yaşındayken annesini kaybeden peygamberimizin hayata ne büyük zorluklarla başladığını tahmin edersin. Yetim ve öksüz bir çocuk olarak sığındığı liman olan dedesi o 8 yaşındayken vefat etmiştir. Bu zorlu sürecin devamında ona baba şefkatiyle sarılan kişi ise amcası Ebu Talip olmuştur. Evlenene kadar amcasının himayesinde kalan peygamberimiz, her ne kadar amcası ve ailesi tarafından korunup kullanmışsa da, hangi çocuk, hangi genç kendi ailesinden başkasının yanında kendisini tam hissedebilir? Bu nedenle Peygamberimiz amcasının aile bütçesine destek olmak için küçük yaşlarda itibaren çobanlık yapmış, büyüdükçe ise bir tüccar olan amcasına işlerinde yardım etmiştir. Çocukluğundan itibaren çok uyumlu ve akıllı bir çocuk olduğu anlatıla gelen Peygamber Efendimizin zorluklarla dolu yaşantısı öğrenilip idrak edildikçe hayatın anlamını keşfetme noktasında onun bize nasıl büyük bir örnek olduğunu daha iyi anlıyoruz. Çünkü o, içine doğduğu toplumda yetim ve öksüz olması nedeniyle yalnız bir çocuk gibi görünse de olaylara yaklaşımı ve insan ilişkileriyle o zaman da dikkatleri üzerine çekmiştir. Cahiliye devri dediğimiz İslam öncesi Arap toplumundaki kötü geleneklerden uzak duran peygamberimiz, o dönemin insanları tarafından muhammed Emin yani güvenilir Muhammed olarak isimlendirilmiştir. Cahiliye toplumunun fikir ve eylem yapısına uymadığı halde o insanlar tarafından böyle anılmasının temelinde onun insan fıtratına en uygun ahlakla yaşıyor olması gelmektedir. Kız çocukların toprağa diri diri gömüldüğü, elleriyle yaptıkları putları acıkınca yiyen insanların bulunduğu, faizin ve fuhşun normal sayıldığı sapkın bir dönemden bahsediyorum. Böyle bir dönemde her şeyle tertemiz kalmayı başarabilmiş bir genç adam. Kendisi de ticaretle uğraşan Hz. Hatice tarafından fark ediliyor ve bir ticari ortaklıkta dürüstlüğüne hayran kaldığı bu gençle yani Muhammedül Emin'le evleniyor. 40 yaşına geldiğinde peygamberlikle müjdeleniyor ve bu durumu idrak etmek ona haliyle çok zor geliyor. Düşünsene insanların kötülüklerinden uzak kalmak, tefekkür etmek ve biraz yalnız kalabilmek için inzivaya çekildiğin bir yerde bir melekle karşılaşmak, nasıl sıra dışı bir deneyim? Koşarak evine dönen peygamberimiz başına gelenleri anlattıktan sonra ''Bana neler oluyor Hatice?'' diyerek kendinden korktuğunu söyledi. Bunun üzerine Hz. Hatice Resulullah'ın korku ve endişelerini gideren şu sözleri söyledi. ''Öyle deme.'' Yemin ederim ki Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmez. Çünkü sen akrabanı gözetirsin, doğru konuşursun, işini görmekten aciz kimselerin elinden tutarsın, yoksulları kayırırsın, misafirleri ağırlarsın, haksızlığa uğrayan kimselere yardım edersin. Bu sözleriyle peygamberlik yaşantısının dönüm noktasında en büyük destekçisi Hazreti Hatice olmuştur Resulullah'ın. O hem eş hem çocuklarının annesi hem de hayattaki en büyük destekçisidir. Bu evlilikten dördü kız ikisi erkek altı çocuk dünyaya gelmiş olsa da erkek çocukları çok küçükken vefat etmiştir. Hatta öyle ki kalan dört kız çocuğunun üçünün genç yaşta vefatına da şahit olmuştur peygamberimiz. Yetim ve öksüz olarak başladığı hayatında evlat acısı da yaşamıştır. Eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib'in vefatı aynı yıla denk geldiği için bu yıla hüzün yılı demiştir. Daha sonraki evliliğinden dünyaya gelen oğlu İbrahim'i de henüz kundakta bir bebekken kaybetmiştir. Peygamberlik mesajını insanlara ulaştırmak istediği dönemlerde ağır hakaretlere, iftiralara, hatta şiddete maruz kalmıştır. Ancak onun hayatını detaylı bir şekilde araştıran herkesin göreceği gibi ömrünün son nefesine kadar Muhammedül Emin olarak anılmaya devam etmiştir. Onun o kadar güzel özellikleri var ki belki saatlerce, günlerce konuşabiliriz. Üstelik onu anladığımız zaman hem imanımızın hem de insanlığımızın nasıl bir ivme kazandığını kendimiz görürüz. O kadınların Allah'ın emaneti olduğunu söyleyerek 1400 küsür yıl önce değersiz bir meta, bir eşya gibi görülen kadına hak ettiği değeri gösterendir. O, bir eş ve bir baba olarak aile yaşantısıyla da bize örnektir. O, gerek torunlarıyla, gerek çevresindeki çocuklarla iletişiminde mükemmel bir tablo çizmiştir. Secde halindeyken namazlarda sırtına çıkan torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin oyunlarına devam etsinler diye secdesini uzatmıştır. Peygamber Efendimiz'i torunu Hazreti Hasan'ı sevgi ve şefkatle sevip öperken gören bir kişinin benim 10 çocuğum vardır. Onların hiçbirisini öpmedim sözlerine karşılık şayet senin kalbinden Allah merhameti söküp atmışsa ben ne yapayım buyurduktan sonra merhamet etmeyene merhamet edilmez diyerek karşılık vermiştir. Düzenli olarak cami cemaatine katılan bir çocuğun namaza gelmediğini görünce nerede olduğunu etrafındakilere sormuş, kuşu öldü, çok üzgün olduğu için gelmedi cevabını alınca da Peygamber Efendimiz evine kadar giderek çocuğa sağlığı dilemiştir. Arkadaşlarıyla kurduğu bağlar, kişisel bakımına gösterdiği özen, hayvanlara ve doğaya karşı müthiş duyarlılığı ve burada sayamayacağım pek çok özelliğiyle o bizler için tam bir örnektir. O, ahlakı Kur'an olan, sadece sözleriyle değil yaşantısıyla da bize örnek olandır. Onu anlamak ve yaşamımızda örnek almak demek, yeryüzünde barışın ve huzurun tesisi için birey olarak elinden geleni yapmak demektir. Onu anlamak demek, insana insan olduğu için değer vermek demektir. Bir hadisi şerifinde Allah sizin ne biçimlerinize ne de bedenlerinize bakar. Fakat o sizin yüreklerinize bakar buyurmuş ve insanların makam, mevki gibi özelliklerinin Allah katında bir önemi olmadığını, iyi insan olmanın önemli olduğunu vurgulamıştır. O Allah'ın insanlara rehberlik için gönderdiği son peygamberdir. Kendisi peygamberliği hakkında şunları söylemiştir. Benimle benden önce gelen peygamberlerin durumu aynen şuna benzer. Adamın birisi bir ev yaptırmıştır. O bu binayı tamamlamış, süsleyip donatmış ancak bir köşe taşı yerini eksik bırakmıştır. O şahane evi görmeye gelenler binanın içinde gezip dolaşırken gözleri bu eksik kalan yere erişince bina çok güzel olmuş. Ama ah bir de şu köşe taşının yeri boş bırakılmış olmasaydı demekten kendilerini alamazlar. İşte ben yeri boş bırakılan o köşe taşı gibiyim ve ben peygamberlerin sonuncusuyum.